Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemiş olduğu o hadis-i şerif herkesin de bildiği gibi sahihtir. Yani ümmetin e, hadisin son kısmı tabii ki ümmetin paramparça olacağı, kendi ümmetinden, bu çok önemli bakın, ümmeti, Allah'a yemin olsun ki benim ümmetim de 73 parçaya bölünecektir. Yahudileri Hristiyanlara ayırıyor zaten hadisin baş tarafında. Benim ümmetim diyor yani ben de Muhammediyim diyenlerden bahsediyor ben de Müslümanım diyenlerden bahsediyor hadisin son kısmı onların paramparça olacağını yani bin küsür 73 yet, küsür yani çok parçaya bölüneceğin ama bir tanesi kurtulacaktır şimdi ona anlatıyoruz ya kurtulan taifenin vasfı anlatılırken ne diyor değerli arkadaşım, kardeşim abim, hocam ne diyor burada Ma'ana aleyhi ve ashabi. Iyice bastır serhatim. Serhat. Ma'ana aleyhi ve ashabi. Benim ve ashabımın yolu üzere gidenlerdir, diyor. Doğrudur. Senin kılık kıyafetine zaten sözümüz yok. Sakalın. Azat edilmişse ama. Azat edilmişse, doğru. Sahabenin sakalın. Kafana göre kırkmışsan, hayır. Mekkelilerin sakalı. Mekkelilerin de sakalı vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara sakal bırakın diye değil sakalınızı azat edin diye geldi. Çünkü Mekkelilerin sakalları vardı zaten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara yeni bir itikad edin yani yeniden bir itikat sahibi olun. itikatsızsınız diye gelmedi ki onların zaten itikadı vardı. İtikadınızı düzeltin diye geldi. Onlara böyle amelsiz şusuz busuz dolaşıyorsunuz amel edin diye de gelmedi. Amellerinizi düzeltin diye geldi. Yani niye böyle söylüyoruz? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dindar bir taifeye geldi. Dindar bir topluma geldi. Dindar bir topluma geldi. Yani Mekkeliler Mekkeliler Allah'ı bilen Allah'ı bilen ona itaat etmeye çalışan insanlardı. Ama kafalarına göre artık yani din tamamen dejenere olmuş. Şeytan ve avan avanelerinin vesilesiyle, nefislerinin vesilesiyle. Neticede dejenere edilmiş, bozulmuş bir din yaşıyorlar. itikat bozuk, amel bozuk, ahlak bozuk, kılık kıyafet bozuk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Bir, ayet indiriliyor. Eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse kurtulurlar. Şimdi onlar zaten iman etmişler. Ayetin birisinde ne diyor? Hatırlayacak olursanız. Onların çoğu Allah'a ortak koşmadan iman etmezler. Mekkelilerden bahsediyor. İmanları var ama Allah'a ortak kuşağı iman ediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara Allah'a ortak koşmadan iman edin de kurtulun. Allah'a ortak koşmadan iman edin de kurtulun. Demek ki onların itikadı zaten vardı. İnancı zaten vardı ama bozuk bir inancı. itikat bozuk. Düzelsin diye gelmiştir. Ardından amel. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde haç ediyordular biliyor musunuz? Tevhid derslerini dinleyenler bilirler. Hac eden insanlardı onlar. Hacça geliyordular. Hatta rivayetlere bakarsanız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hacca gelen kabilelere hafilelere İslam'ı anlatıyor. Rivayetlerde çok görürsünüz. İşte biz hacca gelmiştik. Bir baktık işte bir ko korkunç bir kalabalık. Ee, hayırdır ne o? Yeni bir peygamber çıkmış da işte, peygamber olduğunu söylüyor. Bir şeyler anlatıyor. Yanına gittik işte şunu anlatıyordu, bunu anlatıyordu. Yani diyeceğim hacca gelmişler. Haçta peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte davet ettiğini duyuruyorlar görüyorlar. Onların beyt yanındaki namazları el çırpıp ıslık çalmaktan ibarettir. Bakıyorsunuz ki namazları var. Namaz kılıyorlarmış bak Namaz kılıyorlarmış. Bu ayetin tefsirinde sürekli getirdiğimiz Müslüm'deki bir hadis-i şerif var orada. Ben Allah Resulüne yetişmeden Müslüman olmadan parantez içi çünkü siyakı sibak onu anlatıyor. İki sene önce namaz kılıyordum diyor. Ben peygambere iman etmeden önce peygambere işte tabi olmadan önce iki senedir, iki senedir namaz kılıyordum kimin için kılıyordum ne demek kimin için Allah için kılıyordum tabii ki. namaz kılıyordular köle azat ediyordular sıla-i rahim yapıyordular yani diyeceğimiz Mekkelilerin amelleri vardı sakaldan açıldı sakalları da vardı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Haç öyle değil. Bak böyle yapılacak. Siz bunu bozmuşsunuz. İşte güneş batmadan şeyden iniyorlar. Güneş battıktan sonra ineceksiniz. Kabe'yi efendime söyleyeyim çıplak tavaf ediyor. Hayır. Öyle de böyle tavaf edilecek. Namazları el çırpıp ıslık çalmaktan ibaretti Namazın tarifi yapılmıştır onlara. Sakal konusunda da Allah Resulü Aleyhisseddimesül Ser'im sakalınızı azat edin, bıyıklarınızı uzat. Bıyıklarınızı kısaltın, sakalınızı azat edin. Yani burada neyi anlatmak istiyorum arkadaşlar? Bunlar zaten güzel anlaşılırsa toplumun problemi, arızası ortaya çıkar. Bizim neyin davetini yapacağımızı da biz kendimiz güzel anlamamız gerekir. Şimdi adam ya biz zaten diyor Allah'a iman ediyoruz Sen ne biçim konuşuyorsun ya. Yani? Allah'a iman etmek ayrı bir olay. Allah'a imanında bir problem varsa bu ayrı bir olaydı. Yani Mekkeliler de Allah'a iman ediyordular ama problemleri vardı imanlarında. Şirk koşarak iman ediyordular. Nasıl iman? İşte anlatacaksın bunu. Allah'ın varlığını birliğini bilmek Allah'a iman demek değildir ki. O zaten fıtri bir kulluktur. Fıtri kulluk. Allah'ın varlığı birliği zaten bilinir. Zaten biz bu hal üzere dünyaya gelmişizdir. Bizim şimdi şer'i bir kulluk gerçekleştirmemiz lazım. Allah'a iman, varlığını, birliğini bildiğimiz o zata iman nasıl olmalı? Bunu öğrenip bunu yapmamız lazım. İslam'ı olmayanın, İslam'ı yaşantısı olmayanın Allah'a imanı olur mu? Olmaz kardeşim. Al size bir delil. Mesela, Bahreyn taraflarından bir heyet geliyor. Ya Resulullah biz ancak haram olan ayda size geldik. Gelebildik. Aramızda mudar kâfirleri var. Kâfirler bile haram aylara riayet ediyorlar. Dolayısıyla kimseye dokunmuyorlar. Savaşma başla yapmıyorlar. Herkes mal can güvenliği yerinde geliyorlar. Biz ancak böyle gelebildik. Bir daha zor gelebiliriz. Yani mesafe uzak efendim işte zaman uzak olabilir uzun olabilir. Bize öyle şeyler öğret ki yapalım cennete gidelim. Kavimeze gidip anlatalım bunları. Onlar da bunu yapıp cennete gitsinler. Allah Resulü diyor ki size önce Allah'a imanı emrederim. Ardından da diyor ki peki bilir misiniz Allah'a iman nedir? Allahu ve Resuluhu a'lam. Allah ve Resulü en iyi bilendir diyorlar. Allah Resulü Allah'a iman la ilahe illallah Muhammeden Resulullah namazı kılacaksınız zekatı vereceksiniz ganimetin beşte birini Beytulman'a vereceksiniz Allah'a imanın altında neler anlatıyor? Önce La İlahe illallah Allah vardır birdir değil mi beyler? Nedense biz bunları anlatırken de farkındaysanız ben de aynı şeyi yaptım hep. La İlahe İllallah Arapçasını Türkçeleştiriyoruz. Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek bir merci tanımayacaksınız. İbadetleriniz oraya yapılacak. Sığınılacak, korkulacak, umulacak hiçbir merci tanımayacaksınız. Sadece merci orasıdır. Ve onun haricinde de asla, çünkü la ilahe illallah. İspat ve nefi bir arada. Yani red ve kabul bir arada olacaktır. Allah'ı ilah kabul edip onun dışındakilerin red olmadığı müddetçe olmaz. Geçen dersimizde bunu işledik. anlamışınızdır. Yani daha birinci kısmında La ilahe illallah. Daha birinci kısmında bir sayfayı genişleteceğiz. O güzel anlaşılması lazım. Önce bunu gerçekleştireceksin. Müslüman ol Allah'a iman için bakın. Allah'a iman için la ilahe illallah güzel anlaşılacak. Ona göre hareket edeceksin. Ardından Muhammedun Resulullah ardından Muhammed Mustafa'ya imanın nasıl gerçekleşeceği onu da güzel öğreneceksin. Bizim doğunu tabiriyle la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Bitmez ki bu kardeşim. La ilahe illallah'ın altı dolacak. Geçenki dersi anlattık kocaman. Hem de muhtasar olarak. Ardından Muhammed Mustafa'ya iman. O da güzel anlaşılması lazım. Onun adının Muhammed Mustafa olması Allah'ın gönderdiği bir peygamber, Resul olmasını bilmemiz yeterli değildir. Tek bir hadis işi bitiriyor. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki heva ve arzusu benim getirdiğime tabi olmadığı müddetçe sizden hiçbiriniz iman etmiş olamazsınız. Diyor. Gördünüz mü? Heva ve arzusu benim getirdiğime tabi olmadığı müddetçe İttiba burada tabi olmaktan, ittibadan bahsediyor. Tabi olmadığı müddetçe sizden hiçbiriniz iman etmiş olamazsınız diyor. Demek ki Muhammed Mustafa'ya iman da böyle olmalıdır. Ömer'in sözünü hatırlarsınız. Ya Resulallah yeryüzünden yani her şeyden bana sevimlisin. Nefsim hariç. Olmadı diyor. Nefsinden de çok. Bu ne demektir? Bu sadece dille değildir. Yani benim getirdiğim şeylere senin nefsin bile mani olmadan sevme mecburiyetindesin. Kalben, dille, ağzalarla sevgini ispat etmen gerekir. Yani sevgi zaten sürekli itaat ile kendisini gösteren bir mefhum olmalıdır. Ki sevgi ortaya çıksın, anlaşılsın. Allahu Azze ve Celle'nin Kul in kuntum tuhibun Allah a fetabironi. Iuha bibi cum Allah huva da yara firla cum rahim. uallah hura furur rahe. Honnaradiki e al-allahu sevdini zi daidur sanas, fetabironi. Banatabir. Chi al-lah tasi sevdini, kunah la Allah hura furur Burada, de-a-am l Burada sevginin ispatu, ula rach, it Kim Allah'ı sevdiğini söylüyorsa Muhammed Mustafa'ya tabi olacak. Getirdiklerini yapacak. Çünkü onun getirdikleri Allah'tan aldığı vahidir dolayısıyla. Men yuti'ir rasul fakat ata'a Allah. Kim Resul'e itaat ederse aslında o Allah'a itaat etmiştir. Muhammed Mustafa'ya iman böyle gerçekleşir. İtaat edeceksin, ittiba edeceksin. Kim Muhammed Mustafa'ya imanın gerçekleşsin. Sen akşama kadar peygamberinin adının Muhammed olduğunu söyle sallallahu aleyhi ve sellem. E dini konularda üstad böyle dedi. Sakal üstadın yok diye yok. itikadın üstadın itikadı gibi. Evlenmemişsen evlenmiyor. Yani şimdi peygambere itaat, ittiba onun ona iman, onun adını söylemekle olmaz ki kardeşim? Peygambere itaat edersinse peygamberin olur. Dolaylı yönden senin dini konularda kime itaatin varsa onu peygamber ediyorsun do dolaylı yönden. Peygamber edilmiş oluyorsun. Yani din o vatandaşın süzgecinden geçiyor. Ayet hadis kenarda kalıyor. Bizim mübareğin kendi tevili, teşbihi, iştihadı ön planda. Ayet diyor, ayet öyle ama diyor adam ayeti okuyor. Buna bizatihi şahit olmuşuzdur. Bilmem içinizde kimse var mıydı? Adam bir ayeti okuyor işte. Yerdekiler, göktekiler Allah'ı tesbih ederler ama siz onların tesbihinden anlamazsınız diyor. Adam bu ayeti okudu. Ardından saydı Nursi'nin efendim işte kedinin meyver isaresinde kedinin işte getirip de kafasını yastığına koyduğu biraz sonra ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim zikrettiğini söylüyor. Ayeti okuyor, ardından bunu... Yani bu kadar saçmalık olmaz yani. Tabi orada yeri geldi, soru soruldu. Tabi biz orada dışlandık, terbiyesizlikle suçlandık. Hatta Yahudiler sizden daha, Hristiyanlar sizden daha iyi dediler. Sizin bir kere saygınız bile yoktur dediler ya. Polis çağırırız, kalkın gidin. Bunu söylediler biliyor musunuz? Allah şahittir. Mehmet Çeylan iyi hatırlıyorum, o vardı yanımızda. Ya kardeş dedik, önce bir ayet okudunuz. Ayeti celilede hiç kimse anlamaz diyor onların zikrini. Ama siz buradan kalktığınız saydınursun, anladığını söylediniz. Bu bir tezat değil mi yani? Biz bunu söyledik. Siz hemen bunu, sizin daha üstada saygınız yok. Şudur budur. Aslında onların orada Allah'ın sözüne saygıları yok. Muhammed Mustafa'nın adından bahsediyorsun saygın yok ona. Adını söylüyorsun, inancın, imanın Yani sanki adını söylemekle yeterliymiş gibi. Onun getirdiğine tabi olmadığın sürece ittiva etmediği müddetçe. Ne demek Muhammed Mustafa? Bakın hala Allah'a imanı anlatıyoruz beyler. Hadisi söyledik ya başta. Hala onun içerisindeyiz. Şahsi bir yorum ve görüş bunun içerisine katmıyoruz anlayasınız diye. Farklı Türkçe kelimelerle onu izah ediyoruz. Asla bir şey oraya zıt bir şey katmıyoruz. Muhammed Mustafa'ya da bu şekilde iman edersin Allah'a iman gerçekleşir. Ardından ne dedik? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ardından ne dedik? Namaz kılacaksınız. Peki girişte ne dedik? Zaten bunlar namaz kılıyordular. Ayette dediği gibi zaten namaz kılıyordular. Sallu kemara aytumun. Beni nasıl namaz kılar diyordur öylece namaz kılacaksınız. Öyleyse boşver ya kılıyorsa ya kılıyorsa sen ne diye uğraşıyorsun ya kıl beşi şeyi bitir işi veya kılsın da nasıl kılarsa kılsın. Hayır kardeşim. Kılsın da nasıl kılarsa kılsın demeyiz. Ha toplum namaz kılıyor biz deriz ki cahil bilmiyor. Dinini dert edinen insanlar. Çünkü bilmiyorlar. Bilseler bunu yapacaklar. Kılsın da nasıl kılsın asla tevhidi düzgün olan insanların bile hatırlarsanız namazda yanlışlıkla solu sağın üzerine koyduğu Allah Resulü'nü müdahale edip öyle mi? Namazın içerisinde müdahale edip sağı solun üzerine koyuyor. Parmak hareketi mesela efendime söyleyeyim ki bunlar sürekli aklımıza geliyor ben anlatıyorum. İkisini birden efendim şey yapıyor Allah Resulü namazda tekle tekle diyor. Kıl danası nasıl kılarsan kıl demiyor. Adam geliyor giriyor mescide namaz kılıyor. Ardından Resulullah'ın yanına geliyor. Selam veriyor. Selamını alıyor. Sen namaz kılmış olmadın ki diyor. Sen dön yeniden namaz kıl. Diyor. Gidiyor. Gel. Üç sefer bu oluyor. Üçünde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sen namaz kılmış olmadın diyor. Ve bu sefer ne yapıyor? Allah Resulü aleyhissalatü ona öğretiyor. Tadili erkanın temel kuralları orada anlatılıyor. Yani orada rükusuna, sücuduna adam tam riayet etmediği Resulullah'ın nasihatinden belli. Tekbir al. Kolayına geleni güzel oku. Öyle mi? Ruku'ya git. Rukuda mütmain oluncaya kadar azalar mütmain oluncaya kadar kal. He. Kemiklerin yerli yerine oturması, kalktığında kullu karın, kalktığında dimgi olması, rükuda da Yani zaten sair delillerle oradaki neyin anlatılmak istediğini anlıyoruz biz. Tadili erken üzere namaz olacak. Yani mustakil bir namazın içerisine girseniz bile, yani namaz var Allah'a yaklaştırır, namaz var Allah'tan uzaklaşır, uzaklaştırır. Namaz kılanların tenkit edildiği birçok delillere şahitsinizdir. Okumadınız mı bunları? Mesela Ayet-i Celle'de ne diyor? Vay o namaz kılanların haline ki, ki? Namazlarında gafildirler. Ne demek namazlarımızda kafil? Namazda gaflet ne demek biliyor musunuz? Birincisi neye göre kılıyorsun? Kardeşim nereden öğrendin bu namazı? Nereden çıkardın bunu? Nerede bu gaflet? Yani ne, neye göre kılıyorsun sen bunu? Birincisi bu neye göre kılıyorsun? Bu namazı sana kim tarif etti? Ya tamam cevaplar o. Herkes öyle kılıyor. Bu kadar millet deli mi? Halbuki hangisinden sorsan aynı sözü söylüyorlar. Şimdi buna soruyorum sizi gösterir Deli mi bunlar? Burada kalıyor. Sana soruyorum. Sen hepsini gösteriyor. Herkes birbirini gösteriyor. İşte, yani Dolayısıyla hepsi de deli yani. Yani deli değil de hepiniz de delilsiz hareket eden insanlarsınız. Bu belli. Vah ben tek başımayım, siz daha kalabalıksınız ne güzel. E toplanın işte getirin delil. Toplanın getirin. Daha kalabalık ortamda nasihat ediyorsun, ders yapıyorsun. Oo, hocam kafamızı karıştı. Ula tek başıma sizin, senelerdir inandığınız bir inancı 15 dakikada alt üst ettiysem, kafalarınızı karıştırdıysam, ula azıcık düşünün yani. Heh? Yani azıcık düşünün yani nasıl tek başıma sizin bu kadar insanın kafasını niye karıştırdım? Yani kafalar çok mu sağlamdı ki ben karıştırdım yoksa kafalarınız karışıktı da onu mu hatırlattım? Bence cevap en son ki sizin kafalar zaten karışıktı. Ne toplanıp bir cevap verebiliyorsunuz. Ne bir delil getirebiliyorsunuz. Ne de inancınız ameniniz sağlam ki benim anlattıklarımdan dolayı kafanız karışmasın. İşte karışmış kendiniz söylüyorsunuz. Hulasa-i kelam, namazda gaflet öncelikle neye göre kıldığını bilmiyorsun kardeşim, neye göre kılıyorsun bu namazı? Nereden aldın bunun tarifini? Bu bir ibadet ise Allah'a takdim edilen bir ibadetin tarifini peygamberler yapmıştır. Peygamberler nasıl kıldıysa öylece namaz kılınması lazım. Kıl da nasıl kılarsan kıl olmaz. işte biraz önce anlattık, kaç tane delil verdik. Peygamberin huzurunda bile namaz kılmış olmadın diyor da yeniden kıl diyor. Benim tarif ettiğim gibi namaz kılmazsın olmaz bu iş. Öyleyse Allah'a imanın içerisinde namazla da kılacaksın derken tadil erken üzere namaz kılacaksın kardeşim. Peygamberin namaz kıldığı gibi namaz kılacaksın. Namazından gafil olmayacaksın, gaflet içerisinde olmayacaksın. Dediğimiz gibi birincisi delillere dayalı bir namaz şeklin olmalıdır. Ha delillere araştırırken şu bu hatalar olabilir. Şurada, o önemli değil. Ama temel olarak sen araştıran, soruşturan, delilere dayalı olarak namaz kılan birisi olacaksın. Yaptığını bileceksin. Şurada şu var, şurada şu var. İkincisi namazdan gaflet içerisinde oluşumuz. Allahu Ekber diyoruz ama ne dediğimizi bilmiyoruz. Bu da yani namazdan gaflet. Yani Allahu Ekber diyoruz bunu. Yani para kazanacağız diye Bilgisayardan keyfimiz yerine gelecek diye next ne demek biliyoruz? Bilmem ne biliyoruz değil mi? Öğrenmişiz anasını satayım. Ben şimdi bilgisayara ne yapıyorum? <gülüyor> Format çekiyorum icabında. Öğrenmişim ezberlemişim. Ya İngilizcem yok ama öğrenmişim onların ne anlamı. En azından işime yarayan yerleri öğrenmişim. Ne manaya geliyor ben ezberlemişim. Bak işimi hallediyorum.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 ne dediğimizi bilmiyoruz. Etmiyor. Efendime söyleyeyim. Namaz ama hayır arkadaşım. Baştan beri anlattık. Bunlar güzel anlaşılması lazım. Peygamberler aynen böyle bir topluma gel. Belki de daha kaliteli bir topluma geldi Muhammed Mustafa. Bunlardan kaliteliydi ya. Ciddi söylüyorum kaliteliydi. Yani yine başa döneceğiz inanç hususunda. Allah'a ilahlaştırma hususunda La ilahe illallah'ın manasını bilme hususunda birçokları bunlardan kaliteliydi. Anlıyordular La ilahe illallah'ın manasını. La ilahe illallah din kurtulun. Ben sizden fazla bir şey istemiyorum. Bu bir kelime. Uzunca bir rivayet. Orada hatırlarsanız ya ne bir kelimesi. On tane söyleyelim. Söyle bakayım. Neyi? Tamam. Söyleyeceğiz. Neymiş on kelime? La ilahe illallah. Bunu duyar duymaz vazgeçiyorlar. Niye? Onlar La İlahe illallah ne olduğunu bildikleri için vazgeçiyorlar. Yani sadece Allah'a itaat edilir, Allah'a ibadet edilir, Allah'a kulluk edilir, ondan beklenir, ona yalvarılır, ona sığınılır. Evliyaydı, şeyhti, şuydu, budu adına ne diyorsanız bunlar kenara bırakılır. Sadece ona itaat edeceksiniz. Bunu anlıyordular. Çünkü onların da velileri, evliyaları, latları, menatları, uzdaları aynen bizimkilerin velileri, evliyaları gibi. Hatta onların daha hayırlı olduğuna deliller var. Gerçekten kaliteliydiler. Kaliteli insanlardı. Her neyse iman edenler iyice kaliteli oldular. Etmeyenler artık cehennemi boyladılar. Bizim şimdi burada anlatmak istediğimiz tesbihini cebine koy. Sana devam et. Şimdi bizim burada anlatmak istediğimiz, yani toplum dindar. Allah Resulü'nün geldiği toplum da dindardı. Şimdi toplumun dindar olması başka bir şey, o dindarlığının İslam'a uygun olması, Allah'ın istediği şekilde bir dindarlık olması ayrı bir şeydir. Yaşanan din ile indirilen din arasında dağlar kadar fark var. Bir din yaşanıyor. Ama indirilen dinden farklı. Allah'a inancımız var diyoruz. Ortak koşarak. Namaz kılıyoruz. Kolunu bacağını budamışız. Zekat veriyoruz. Yok böyle sevmediğimiz şeyleri bir şeyleri veriyor. Ağarmış malı mülkü torbaya doldurmuş. Bunlar benim zekatım zekat mı olur o nereden çıktı o nereden çıktı o adam tüküyor binayı daireleri maireleri tüküyor anasını satayım yatırmış paraları daire ah, oradan cizli bir kira geliyor kiradan da bir sene geçecek zekat verecek oh ne güzel daireler ne olacak? elli tane daire var kirası gelecek verecek. yok ya o nereden çıktı Allah Resulü döneminde, e diyor ki eve e diyor ki eve şey yok diyor, eve zekat yok diyor, bineye de zekat yok diyor ama ihtiyacın olan ev, ihtiyacın olan bineye zekat yok. Binek deveydi o zamanlar Allah Resulü Aleyhisselam develerin zekatından bahsediyor, binek onlar hep, öyle mi? Yani işin üçkağıtçılığına kaçmış. Zekat vereceksin ama peygamberin istediği şekilde İslam'ın istediği şekilde biz zekatın olacaktır. Allah'a imanın Allah'a imanın bakın muhtasar, geniş bir anlatımı da değil. Muhtasar şekliyle Allah'a iman nedir biliyor musunuz? diyor. Allah ve Resul'e en iyi bilendir. Hatta bundan önce yine bu toplumu anlatacağınız tekiştirmekte fayda var. Yine bu toplumu anlatacağımız yani Allah vardır, birdir sözü Allah'a iman değildir kardeşim. Bakınız bu heyet Allah'ın Resulü'nün yanına geliyorlar Ya Resulallah. Ne demek Ya Resulallah? İfadelerin üzerinde dikkatli duruyoruz. Ya Resulallah biz, biz haram olan aylarda sana ancak gelebildik. Ey Allah'ın Resulü! Allah'ı biliyorlarmış mı? Resul olduğunu biliyorlar. Bize öyle şeyler öğret ki yapıp cennete gidelim. Ne demek? Amelsiz cennet olmaz. Bize, bize bir şeyler öğret yani. Amel, amel. Değil mi? Ardından cennet, cehennem, ahiret inancı var. Öyle mi? Yani ayet olsun, hadis olsun. Okurken tefekkür, tedebbür anlayarak kelimelerin üzerinde durarak bu adamlar, bu insanlar zaten Allah'ın varlığını, birliğini biliyorlar onun peygamber olduğunu biliyorlar ahireti cenneti cehennemi duymuşlar biliyorlar bunları bilen kişilere kimselere Allah Resulü ne diyor size önce Allah'a imanı değil mi bunları bilen insanlara diyor ki size önce Allah'a imanı emrederim ve bilir misiniz Allah'a iman nedir işte az önce anlattığımız şeyler anlatılıyor öyleyse arkadaşım Allah'a iman Allah'a iman Allah'ı ilahlaştıracaksın ondan başka ilah edinmeyeceksin Allah'a iman Muhammed Mustafa'nın gösterdiği şekilde hareket edeceksin onun getirdiklerine ittiba edeceksin onun yaptığı gibi yapacaksın Allah'a iman mali olarak paranın belli bir kısmını vereceksin o senin değil o senin mi zannediyorsun? O senin değil, Allah seni imtihan ediyor. Başkasının hakkını sana vermiş. Fakirlerin sizin malınızın üzerinde hakkı var, demiyor mu? Allah seni imtihan ediyor. Sana veriyor, ona vermiyor. Bakalım ne yapacaksın? Onu vereceksin. Zamanı geldiğinde vereceksin. 40 liran varsa, 1 lirayı vereceksin. Tabii zekatın malik mal için. 40 da birini vereceksin. Ya yani yarısını verek boş ver, diyemezsin kardeş. Nasıl ki, efendime söyleyeyim, öğlen namazı dört rekat üçe indiremezsin, beşe de çıkaramazsın, zekatta da indiremezsin kardeşim. Zekatını vereceksin. Ha onun haricinde sadaka mı vermek istiyorsun? Ağanın eli tutulmaz. Allah'ı emanet bu. Ondan sonra ganimetin beşte birini Beytulmal'a vereceksin. Herhangi bir savaşta şunda bunda ganimet elde ettin. Biz çarpıştık. Devemiz gitti. Yok yaralandık. Şu oldu, bu oldu. Estek, kerestek ben vermem. Ganimetin beşte biri Be Beytulmal'a. Beytulmal'ı efendime söylüm idare eden kimse emir-el müminin o dağıtacaktır. Bu olmadığı müddetçe kardeşim Olmaz. Olmaz. Nasıl bir tablo şimdi karşımıza çıktı? Yani şimdi topluma bakıyoruz. İnançlı bir toplum yani. Dindar bir toplum. Ama bu dindarlık indirilen dinin dindarlığı değil. Teşenere edilmiş. Bozulmuş. Efendime söyleyelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de aynen böyle bir topluma gönderildi. Yani böyle bir e, toplum için peygamber olarak geldi. Onlara Dininizi yaşıyorsunuz ama yanlış yaşıyorsunuz. İtikadınız bozuk, inancınız bozuk, ameliniz bozuk, ahlakınız bozuk. Ahlakları da bozuk. Ahlakları da bozuk. İstediği şekilde kadın alıyorlar. İstedikleri şekilde bir nikah türleri var. Ahlaksızca. Ondan sonra biri, efendime söyleyeyim böyle, kaliteli, karizmatik bir insan, zengin, efendim, akıllı, şuurlu bir insan. Avradını gönderiyor ona ki işte ondan bir çocukları olsun. Zeki çocuklar olsun. Nikaha bak. Görüyor musunuz? İki bacı bir arada. İki bacı bir arada. E, hala Sinan teyzesi bir arada. yani evli, evli olduğu kadın ile onun teyzesi beraber. Yani ahlakları da bozuktu. Ha, yok mu? Elbette ki ahlaklı olanları da var. Ama genel itibariyle ahlakları da bozuktu. Ahlaklarını düzeltti, amellerini düzeltti, inançlarını düzeltti. Öyleyse peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda gidenler, onun yolunda gidenler, onun varisi olan kişiler, kimseler, aynen onun yaptığı gibi dindar bir toplumun içerisinde Yaşanan dinin indirilen natürel din olması için uğraşacaktır. İtikatları bozuksa onu anlatacağız. Amelleri bozuksa onu anlatacağız. Ahlakları bozuksa onu anlatacağız. Noksanlık neyse onu anlatmaya çalışacağız. allah Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilen, ona itiba eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Batılı batılı bilip ona, ondan uzak duran kullarından olmamızı nasip eylesin. Ve hasreten inancımızı, amelimizi başkalarına anlatırken, usulsüzlükten, kabalıktan, katılıktan uzak duran, gerçekten basiretli davetçiler olmamızı nasip etsin. Bu çok önemli ve Öncelikle kendim için, ondan sonra sizin için. Şunu asla unutmayınız ki değerli arkadaşlarım, davet hiçbir zaman her duyduğumuzu, her yakaladığımızın kafasına vurmanın adı değildir davet hiçbir zaman din adına her duyduğumuzu her yakaladığımızın kafasına vurmanın adı değildir. Davet yakalamış olduğunuz insanın önce seviyesini tespit edip ardından hastalıklarını tespit edip en önemlisini eline alıp usulüne uygun anlatmandır. Öyle her duyduğumuzu Bak ben şunu şunu da öğrendim. Sen ne biliyorsun ki? Benim şundan da haberim var. Sen ne biliyorsun ki? Diyerek anlayamayacağı şekilde konuşman davet bu değildir. Onun içindir ki sohbetimizin sonunda da böyle küçük bir nasihat herhalde yerinde olur. Davet çok önemlidir. Davetin önemi ve onun neticesinde bir insanın elinizden hidayet bulmasının kazancından bahsederken anlaşılması lazım davetin önemi. Elinizden bir insanın hidayet bulması ne diyordu karşılığı olarak? Kazanç kardan bahsederken develeri de geçtik daha ciddi, daha geniş bir taafir. Üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Gerçekten çok karlı bir ticaret. Buradan anlaşılması lazım yani. Davetin önemi, ciddiyeti buradan anlaşılması lazım. Bir insan elinizden hidayet bulursa. Onun içindir ki dinde her zaman tebliğ tekfirden önde gitmiştir. Her zaman tebliğden bahsedilmiştir. Tekfir asla. Bugün bir takım cahil insanların tekfir için harcadıkları çabayı tebliğ için harcasalar daha karlı olacaklardır. Tebliğ işin zor tarafı tekfir kolay tarafı. Tebliğ işin karlı tarafı. Tekfir ca zararlı tarafıdır. Niye sen zararlı tarafı tercih ediyorsun? Karlı tarafı tercih etsene. Az önceki hadis-i şerifte anlatıldığı gibi üzerine güneşin doğup batığı her şeyden hayırlıdır diyor bir insanın hidayet bulması. Siz Kur'an ve sünnette bir tane delil bulabilir misiniz ki bir kafiri öldürmenin sevabı şu kadar şu kadar şu kadar Yani böyle bir karlık kazançtan bahseder mi? Cihadın en üstününden bahsederken ne diyor? Zalim sultanın karşısında hakka haykırmaktır. Zalim sultanı gebertmektir demiyor bana. Baba yiğit sen git. Anlatsan. Fikirlerini gebertmek anlamında. Sen oturduğun yerde Tayyip'e kafir şudur budur. Tayyip'inle kaç sefer konuştun? Tekfir ettiğin insanlarla kaç sefer konuştun? Veya be, ahmak adam, Koçko Hoca Türkiye'yi idare eden bir insan hakkında ileri geri konuşuyorsun. Kafir de olsa ahmaklıktır lan bu. Ben kafir demem asla da ahmaklıktır lan bu. Seviyesizliktir. Ve davette usul uslup bilmemezliktir. Ne diye konuşuyorsun yani? Her şeyi her yerde konuşulmaz. Öyle mi yani? Azıcık Müslüman akıllı olur. Onun için de böyle tekfirvari ifadeler ya bunlar cahil insanların işleridir. Tebliğ zordur. Tekfir kolaydır. Girer tabii ki. Hak etmediyse hakkına girer. Ve asla unutmayınız ki hani az önce dedik ya tekfir işin karlı tarafı Tebliğ işin karlı tarafı, tekfir zararlı tarafıdır. Tekfirde ayakların kayma olayı vardır. Yani tekfir insanın ayağının kaymasına vesiledir, sebeptir. Biz bunu etrafımızdaki insanlarda gördük. Biz bunu çok gördük etrafımızdaki insanlarda. Bu işin en hararetlileri şu an Allah'a Allah ortak koşan, şu an gerçekten kafir olarak dolaşan insanlar. Yani çok açık ve net. Bu adam gelene kafir gidene kafir. Bu adam öyle ileri gitmişti ki çocuğu hasta kalbi delik doktora götürmüyor doktor kafir diye. İnsan bu kadar cahil olmaz. Bu adam cebinde kimlik taşımıyor. güye kimlik taşırsan kafir olursun diye. Kendi aralarındaki bir sohbet ortamında bile birbirlerini tekfir edip kalkarlar bu tip insanlar. Onun için başta dediğimiz gibi önce hakkı güzel öğreneceğiz. Ardından onu güzelce yaşayacağız. Ardından bunu başkalarına anlatma yolu, yordamı, usulü, uslubu bunu da öğreneceğiz kardeşim. Hani derler ya kaş yapayım derken göz çıkarmayacaksınız. Bunun kendine has bir yolu yordamı vardır. Peygamberi bir metotla, onun yolunda giden insanlar, insanların metoduyla sabırlı olmak, yumuşak yumuşak huylu olmak bakmayın biz kendi aramızda birbirimizi tanıdığımız için ara sıra belki ifadeler sertleşir ama biz birbirimizi tanıdığımız için yani işte Serkan sen 5 senedir gelip gidiyorsun Allah'tan korkma. Kendi aramızdaki böyle ufak tıfak gerginlikleri geç biz başkalarına karşı öyle yapamayız. Başkalarına karşı öyle yapamayız. Allah Azze ve Celle bizlere yardım etsin. Amin. Sormak istediğiniz bir şey var mı? 40 dakika olmuş en azından dersimiz. İki, bacı, iki bacıyı yan yana aynı nikah altında alamazsın. Bir kişinin alması, iki kişi zaten alabilir. İki kardeş alabilir. İki kardeş alabilir. Tabii. Ama bir kişi iki bacıyı alamaz. Aldığı hanımın teyzesini de aynı nikah altına alamaz. Ana. Halasını da aynı nikah altına alamaz. İki kardeş alabilirler, alabilirler tabi ki. Durumuna ne durumuna? Teyzesi, alarsa, sen Yasak sen anası, sen ne diyeceksin anası mınası durumunu. Alamaz o kadar. Ben de, ben de. Alamaz o kadar. Oturma şekillerine bağlı. Buradakilerin hepsini yüze açık. Şimdi beraber edepli, adaplı bir şekilde hepsi kapalı, tesettürlü otururlar. Erkeklerin sohbetinden faydalanalım diye. Kapalı, oturup normal. Ama bu tabii yani şartlar uygun değil, yani yer yok. Mecbur işte olunması gerekiyor i̇şte ciddi bir şey konuşuluyor olabilir e diğer tarafta ayrı oda varken ne gerek var ki daha rahat ederler daha şey konuşabilirler bir ama bir ha, ha yani yan yana olursalar bir kapalı olmalar lazım tesettürlü olmaları lazım yani yüzleri gözleri kapalı olacak Birbirlerinin avratlarını seyretmeyecekler ha belki belki bu ya o sizinle kalbiniz amma da pismiş yani kardeşimin avradına mı bakacağım baka. Hiccen kardeşim avradıyla yakalanan duymadın mı? Ondan sonra Peygamber Aleyhissalatu insanların en hayırlısı. dediğimiz gibi dine bakacağız. Şimdi din bir şey emrettiği zaman kalbin temizliğine şununa buna bakmaz. Yani Allah'tan daha iyi kalpleri bilen mi var? Peygamber sallallahu aleyhi sellem hem de kalbi kanmış bir insan. Öyle mi? Ama kimsenin halvette kalmadı. Kimsenin boynuna sarılmadı. Kimsenin eliyle toka, yani, ya, tokalaşmadı. Hatta İslami olan bir e, ibadet diyelim beyatlaşma, kadınlarla beyatlaşmadı. Kendisi için de o geçerlidir. Halbuki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem boynuna da sarılsa bir kadın, he? peygamberin belki de aklına bir şey gelmez. Hüsnü niyetimiz bu ama Allah bir kural koymuşsa herkes buna uyacaktır. Kalkar buradan gider. Baldızını seyreder. İnsan nefis taşıyor kardeşim. Sahip olacaksın kendine. Sahip olmazsınsa çıkıyor işte problemler. Çıkar. Onun için ayrı olacaklar. Ayrı olmaları en güzel. Ama ciddi bir mevzu konuşlanacak. İşte kız alma, verme veya başka bir şey. Otururlar insan gibi Kapalı. Oturma ortamında bile oturmalarına dikkat edecekleri gibi konuşmalar da kapalı ama yılışık yılışık konuşursa yine olur mu? Ona bile İslam müdahale etmiştir. Yani erkeklerin meyledebileceği, efendime söyleyeyim, konuşuktan yani konuşmalardan dolayı adam şey heyecanlanıyor. Lan bir de yüzünü açsa acaba nasıl? Konuşmalar bile insanı tahrik eder. Dolayısıyla yani kapalı olacaksın. Adam gibi oturacaksın. Konuşmalarına dikkat edeceksin neymiş? Baldızmış. E olsun. Zaman, sanki güzel anlatacaksın. ya Güzel anlatır isek, bak mesela biraz önce neden hemen peygamberden misal verdik? Bak kardeş, peygamberin kalbi temiz olan bir insan. Niye onu misal verdik? Adam azıcık düşünür ki, bak peygamberimiz bile buna riayet etmiş. Biz kimiz ki? Bunu düşünsün yani. Ardından şunu da, söylersin. Yani illa bu sizde olur diye değil. Bak peygamberi bunun için anlattık Yani illa senin kalbin pis. Sen kardeşinin avradına sulanan birisin. Böyle olur diye değil. Yani İslam set çekmiştir. Olmadan önce set çekmiştir. Yani seni güzelce bu anlamda ne yapıyor? Yetiştiriyor. İlla değil yani. Tabii yani e, ben senin kalbini bilmiyorum ki. Ne, nereden bileyim senin kalbini? <Gülüyor> yani tabi ya insandır bakın Allah Resulü Allah bile Allah Resulü bile bakınız unutmayınız Ayşe Validemiz öyle diyor eğer Allah Resulü dinden bir şeyi saklayacak olsaydı şu ayeti saklar diyor. Ayeti hatırlayanınız var mı? Evet. Evlat zeyt, Hanım. zeyt hanımını boşarsa ben alırım diye düşünüyorum. Eğer o boşarsa onu ben alırım. İnsan değil, şer'i çerçevede boşarsa alırım der, alabilir insan değil kardeşim? Bu bir ayet, Allah'tan ki hadis madiste inkar ederler. O zaman bize hiç Ne diyebiliriz İslam geldikten? Evet. Efendimiz zaten Allah Azze ve Celle bu anlamda taşları yerine otutturuyor. Yani evlattıkları boşadıktan sonra onu almada herhangi biri sakınca yoktur. Ondan sonra o onu boşarsa ben bunu alırım düşünebilir insan bu normaldir olabilir. Gayet normal. Ne var bunda? Pekala hocam bu hanımlar <gülüyor> Evet. Yok, yo, hoşuna gittiklerine hoşuna gitmese niye alsın ki? Yani Peygamberimiz, cık, bak şimdi, bak şimdi biz öğrenine, ya ya o, o çocuk esirgeme kurumu yani. kurmadı o, yok hayır hayır. Aldın, Neyse dinleyin, anlatacağım. Soruyu sordu herhalde, meram anlaşıldı Şimdi bir kere bunu etrafımızda, etrafındaki olayla ilgili etraflı delillere baktığımız zaman mesela geliyor bir tanesi. Ben nefsimi sana hibe etmek istiyorum diyor. Allah Resul bir bakıyor. Ne? Kabul etmiyor. Niye? Etmiyor, etmeyebilir. Ne diyor? Hoşuna yani. Hoş, tabii hoşuna gitmeyebilir. Çünkü hoşuna git, gitsin ki aldığında onunla beraber olacak. ilişki kuracak. Şimdi adam diyor ki ya diyor peygamber her aldığı hanımla ilişki mi kuruyordu diyor yani Peygamber'e o kadar ya aldığı avrada zulüm mü ediyordu? Ya aldığı avratlar başkalarını mı kırıştırıyordu aşağı? Sen ne demek istiyorsun böyle? Ulan aldığı avradının beraber oluyordu tabii ki. Senden daha adil, senden daha iyi onların haklarını veriyordu, sen merak etme. Bir gecede hepsini geziyordu. Bir gecede hepsini geziyordu, sen biriyle ilişki kuruyorsun odada gezemiyorsun. <gülüyor> hepsini, hepsini geziyordu, ona Ona özel verilmiş bir şey vardı. Muhammed Mustafa Allah öyle dilemiş. Öyle mi? Yani baltayı taşa vuruyoruz bazen. Onun için almıştır, haklarını vermiştir, severek almıştır. Mesela Safiye'yi <gülüyor> onun bunu seçmiş almıştır. O insan değil mi? Onun da hoşuna gider. Hatta en güzeline naik değil mi kardeşim? Zat yani... <gülüyor> gülmeyin. Peygamberi nasıl biliyoruz hocam? Okuşçu pokuşçu. Ya peygamberi kim tanıyor ki? Yani, peygamber peygamber to mi? toplamış onları. Ee, e diyor o zaman diyor savaş falan vardı. Diyor ki o zaman diyor karılar diyor böyle şeyde kalmış. E de bizimki de şeyde kalmış. E tamam bizimki de şeyde kalmış. E, tamam, de şeyde kalmış. Onun için aldık. E diyor o zaman diyor öyle kötü bir niyet. E de, de kötü niyetimiz yok. Biz de onun için aldık. Ne demek Kur'an'daki ca cariyeden kasıt nedir? Bahsedilen cariye savaştaki ganimetler. Canlı yürüyen ganimetler. Nasıl olarak da belirtilmiyor. <gülüyor> Nasıl sahi olarak da belirtilmiyor? Sayı diyor. Sayı, sayı, sayı. yok ki cariyede. Cariyede sayıyorsan yeter ki savaş. Savaşta 5 tane de düşer, 10 tane de düşer. Niye gülüyorsun? veriyor hocam o Tabi o tabi dağıtacaktır. Tabi o dağıtacaktır. Ondan sonra, onlar hepsi senin, ilişki kurabilirsin de. Kurmak zorundasın zaten. Kurumuyorsunsa zalimlik yaparsın, evlendirirsin başka bir köleyle şundan, bunlar İnsan değil mi o? Evlendirecek kardeşim. Hatta sana bir de diyordu, ben çocuk diyor ya. ya deliller çok zaten ayeti de kınanmazlar. Evet. Yani neyle kınanmazlar? Taktı sayıya bu. Belirtilmiyor, tamam. Sen önce bir savaş hak et, ondan sonra. Salallahu Ya insanların yaptığı cahillikler, insanların konuştukları sözler ki bunlar sahabeden sonra tabiinden şundan bundan da olsa insan dol olabilir kardeşim. Yani onu sen ne yapacaksın? Bize düşen peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, onun sözleri, onun insanlara karşı tavrı bizim için önemli olan budur. Peygamber, peygamberin sözleri, tavırları, onun inancı, ahlakı. Elbette ki onun bulunduğu dönemde etrafındaki insanlardan da ileri geri konuşanlar çıkmıştı. İnsan değil mi kardeşim? Kara kadının oğlu dediği efendime söyleyeyim işte. Çünkü bir cahiliyeden kurtuluyorlar, ağızlarından bir şeyler kaçabiliyordu ondan sonra o özür diliyor şu oluyor bu ya insan olabilir dolayısıyla sahabenin hataları bizim için ibretlik yaşantıları da örnekliktir tamam mı onlar da insanlık kardeşim anlaşıldı mı efendim kadınlarımız da öyle. Kadınlarımız kadınlarımıza yani e, kadınlarımız diyor ki mesela genel itibariyle yani benim kocam dışarıda 10 tanesinden gırıştırsın biraz argo tabirle. Flört yapsın. Şu durgudur. Bu gözüne gelmez. Akşama eve gelsin bir tane karısı var var desinler. Kadınlar da buna kadınlar da aslında bunu istiyor. Hakkıyla iman etmişlerin dışında bunu istiyorlar. E sen tutar buna bir yasak koyarsınsa bir yerden patlak verecektir kardeşim. Kadın her zaman çoktur. Erkektir, nefis taşıyor, isteyebilir. Sen buna yasak koyamazsın. Allah bunu bilmiyor muydu da sana ikişer, üçer dörder almanızda bir sakınca yoktur demişsen kalkıp buna bir sınır çizemezsin. Ve bu tip olayları kadınlarla istişaret edemezsin. Bu tip olaylarda kadınların efendime söyleyeyim boynunu bükmesine şununa buna da asla inanmayacaksın. Hangi kadın razı olur buna? Ayşe, valdemiz razı değildi. Yani gelen yemeği kabıyla vuruyor, düşürüyor, kıskanıyor. Sen hangi şeyden bahsediyor? Allah müsaade etmişse bitmiştir kardeşim. Allah yardım etsin bize. Tabi oralara gelene kadar bizim, yani bizi e, şununla tenkit etmesine, yani her şeyi yaptığınızda bir bu mu kaldı? E gerçekten de bizim itikadımız inancımız sağlam değilse amelimiz düzgün değilse sadece ev, bu çok evlilik bunu İslam'dan böyle e, cımbızla çekip de ona uygun hareket etmemizi kınarlar tabii ki bununla beraber gerçekten evlenirken e, ma mağdur etmeyeceksin tabii ki yani evliliğe gücü yetenler evlensin bu güç yetme maddi ve manevi olarak yani maddi anlamda onlara efendime söyleyeyim Ee, mağdur etmeyeceğin gibi yani onlarla da beraber olmak zorundasın. Yani kadınlarda Efendim? Kadınlarda da şey. En çok şeylik kadınlarda zaten. Merak etme. Bu konularda bu konularda